İnna al-hamdu lillāh, nāḥmaduhu va nasta'inuhu va nastaqfiruhu, va nāʿuzubillāh min shurūr anfusīna wa min syyāt ʿamalīna. Min yehdihillāhu fālamu zillāla, wa min yudlil fālamu hāzīlla. Wa ashdu Allāh illāh illā Allāhu waḥdahu la sharīkalah. Wa ashdu innā Muḥammadan abduhu wa rasūlu. Allāhumma ama Bugün 14 Temmuz 2010 çarşamba. Kitab-ı Tevhid şerhi derslerimizin 9. dersi tevfik Allah subhanahu wa taala'dan. Evet akhi. Okuyorum inşallah en baştan. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi vahde ve's-salatu ve's-selamu ala la nebiyye <gülüyor> Kitab-ı Tevhid Allah-u Teala'nın emrettiği en büyük amel ve iyilikleri emri tevhide sarılmak. O nuskanın aslında yoktur. Evet. Ok oku. oku. Şey tamam önemli değil. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet. Zariyat 56. E müellif rahimeullah ne, ne nasıl başlamıştı kitabına? Kitabı tevhid. Sonra ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Biz hepsini anlattık. Neden mukaddime koymamış? Neden hamd yok? Salat selam yok vesaire. Sonra müellif rahimeullah Kitabu tevhid dedikten sonra hangi ayetle başladı? İlk nasıl? Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye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 Derler ki mesela örnek huve tezellulu lillahi azza ve celle bi fi'li ve ihtinabin ve ta Muhabbet ta'zim ve muhabbetle birlikte Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirip nehirlerden kaçınarak boyun eğmek. Muhabbetle ve ta'zimle birlikte Allah azze ve celle'nin emirlerini yer emirlerini yerine getirip nehirlerinden kaçınarak boyun eğmek.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 Ediyor arkadaşlar. Bunu anladık. O zaman diyoruz ki Allah insanları ve cinleri bunun için yaratmıştır arkadaşlar. Yani ne? Allah subhanehu ve teala'nın sevip razı olduğu şeyleri muhabbet edeceğiz biz. bu eğeceğiz ona, tazim edeceğiz ve yerine getireceğiz. Bu iki tanımı birleştiremez mi? Mesela şöyle. Hüce zatını tazim etmemiz için kendisinin belirlediği her türlü söz, kalbi yöneliş, kalp ve vücudun amel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 biz de neyiz? Mükellefiz. Yani insanlar teklifin insanlara teklifin e, cinsi yönüyle yani emir ve nehi yönüyle onlar da emrolunuyorlar ve nehy olmuyorlar. Yani tabir ise genel bir toplayarak tevhidle onlar da ne? Mükelleftir dedi. Ancak emir ve nehilerin içerisinde şey heh, ancak tabi şey... emir ve nehilerin içerisinde cinlere has bazı emirler ve nehiler vardır. O yüzden biz dedik ki mükellefiyetin cinsi ee, teklifin cinsi yönüyle nedir? Aynı. Onlar da mukataptırlar. Cinsi yani. O da mükellef o da mükellef. Ama bu tavsile içeriğine baktığımızda onlara has emirler ve nehiler bulunmakta. Bu noktada insanlarla ortak olmaları ne? Gerekmiyor. İlla her emir ve nehiyle. Farklılıklar olabilir. Çünkü cinler insanlara zaten hakikatte nedir? İnsanlardan hakikatte farklıdır. Mahiyetleri nedir? İnsanlardan farklıdır.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 tavsiye var. Yani. Tamam. Ama tabi bunların daha çok hılkatte, hakikatte mahiyette farklı oldukları için bu kaçınılmaz bir şeydir zaten. Bazı emirlerde ve nehirlerde Yaratı kendilerine tabi has durumların olması kaçınılmazdır yani. Anlatabiliyor musunuz? Evet. Ve buna binaen deriz ki cinler de ne arkadaşlar? Bütün bunlara bakın. Topladıktan sonra aslında bir noktaya geliyoruz. Diyoruz ki buna binaen deriz ki cinler de mükafatlandırılırlar. Cinler de Ne?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 şer diyorlar. olduğu için. Donacakmış, yani donacakmış da, bir Allah Subhanahu ve Teala belirtiyor bize Kur'an'da. Cehennem diyor. Evet. Şimdi cennete gelince arkadaşlar, Allahu alem ne dedi ki racih olan görüş burada. Cumhurun görüşüdür. Yani cinlerin de ne cennete girecekleri. Neden? Şimdi Arkadaşlar, ee, Rahman suresinde ayetler var. Şimdi bu ayetleri ele alalım. Ayetlerde siyah sibaka dikkat edelim. Yani önlerini arkasına oradan aslında hüküm çıkıyor. İstidale eden cumhur diyorlar ki bakın mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Yu'rafu'l mucrimuna bi simahum fe yu'khadhu bin nevasi ve'l Suçlular simalarından tanınırlar. Tanınır. Artık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 Kim bu insanlar cinler siyah devam ediyor arkadaşlar. Sonra yatufuna beyneha ve beyne hamimin an. O cehennemin arasıyla son derece kaynar su arasında gider gelirler bunlar. Bütün bunlar ateşe girişle alakalı arkadaşlar şuraya kadar. Ney? Neyle alakalı? Ateşe girişle alakalı. Ve insan ve cinde bunlar ortak şu ana kadar. Ortak değil mi? Siyak devam ediyor çünkü.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 Şimdi illal li yabudun. Li yabudun ne demek arkadaşlar dedik? İbadet etmeleri için. Müfessiller çok konuşmuş buradaki lam hakkında. Li yabudun ibadet etmeleri için. İçinlik ifade eden orada lamdır. Li yabudun diyoruz ya. Burada çok konuşmuşlar. Tabii burada tafsilata girmeyeceğiz. Buradaki lam tahlil içindir arkadaşlar. Yani ne? Hikmet. El illetul ga'iyye diyoruz. Yani e, amaç olan bir şey. Yani insanları ben ne amaçla yarattım?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 alemleri senin için yarattığıma net bir reddediyor. Tamam. Buraya yakaladık. Olsun. Diyoruz ki öncelikle bu ayet istisna-un arkadaşlar. Şimdi bu il, ilmi münakaşalarda bunlar konuşulabilir. Tabii bunlar avama bu şekilde yaklaşılmaz da. İstis-se'dir. İstis Yazayım. <gülüyor> tamam. i̇stisna muferrah müferrâh Şimdi ben desem ki e, Mescidin imamlarının Hepsi uyudu Ali hariç Bu istisna-ül müferrâh midir? Değildir evet. İstisna-ül neden değildir? Çünkü e, istisna ettiğin kişi belli Kimdi o? Ali diye birisi İstisna edilenler de belli kim? Onlar imamlar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 Tamam. Evet arkadaşlar, "Ve mâ halaktul cinne ve'l insa illâ li Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki cin kelimesi geçti arkadaşlar. El cinnu. Ne demek el cinnu? Cin, cin demek. Evet. "Deller ki <gülüyor> hum âlemun gaybiyyun mahfiyyun anne. O biz bizlerden gizlenmiş bir alemdir cinler. Bir varlıklardır. Bizden gizlenmiştir. Gaybidirler bize. Şimdi arkadaşlar, neden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 Bir yıldız gördü diyor. Hani burada cin kelimesinin Kur'an'dan şahitlerini vermek babında bunu söyledik. Anladık mı arkadaşlar? Tamam. O zaman diyoruz ki Mu rahim Rahimullah ne dedi? kitab Tevhid. O zaman başlığı ne? Tevhid. Ne verdi peşinden ayet? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadece bana ibadet etsinler. O zaman Allah'ı ibadete birlediğin zaman ne oluyor arkadaşlar? Allah'ı tevhid etmiş oluyorsun. İşte bab başlığı ile alakası budur. O yüzden zaten şarifler her zaman ne yapar?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 İşte o yüzden Bukhari'nin kokusu alınıyor Müellif rahimü Allah'ın bab başlıklarından ve serdettiği rivayetlerden. Evet, o yüzden İslam'da Müellif gibi ki Tevhidi bab başlıkları sıralamayı sıralama babından Müellif gibi tevhide eden nadir çıkmıştır tarihte. Evet. Şimdi bu ayetin bab başlığı ile ayak, alakası gayet açık ve ortada. Şimdi Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? Eni <Sessizlik> Ebû ve içtenimut tagut. Bakın arkadaşlar, e ne Ebu'llah ve içtenimut tagut. Peki bunun babbaşlığıyla alakası ne? Biraz değindik sayılır dolaylı yönden. Ancak burada ne var arkadaşlar? İspat ve nefi var. Bakın dikkat edin. La ilahe illallah'ın tam karşılığı bu ayettir. Çünkü la ilahe illallah'ta kardeşler ispat ve nefi var. İspat ve nehi la ilahe illallah eşittir tevhid. La ilahe illallah yani tevhidin iki rükünü var. Nedir? Birincisi ispat İkincisi Herşey. nefi. Peki bu ayette ispat nedir arkadaşlar? En Allah'a Allah. ene ibudullah. Allah'a ibadet edin. İf, i̇spat ettin ibadeti. İkincisi nefi ve tagut'tan Tağut. Kaçın. kaçının. Bu da nedir arkadaşlar? nefi'dir. Nehi, nef, nefidir. İşte Kitabu Tevhid dediğimiz eliftenii Tevhid eşittir la ilahe illallah. Sonra bu tevhidin olmazsa olmaz iki rüknünü beyan eden ayeti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 Diyor ki tevhid ancak iki şeyin toplanmasıyla tevhid olur. Nefi ve ispat. Bu ayette nefi ve ispat bir arada zikredilmiştir. O yüzden alimler bakın ne diyor? İnne'n nefyel mahza mahza ta'tilun mahzun ve'l isbatal mahza la yemne'u't Biz neden diyoruz tevhidin iki rükünü var? Yani neden herhangi bir tanesinin yapılması mesela sadece ispat etmen yetmiyor veya sadece nefyetmen yetmiyor? Çünkü katıksız bir nefi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 Birbirinden ayrılmaz. Nedir arkadaşlar? Birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Şimdi Allah Subhanahu ve teala ne buyurdu? Müellifin zikretti ayette. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا Ba'asna ne arkadaşlar? Gönderdik. وَلَقَدْ ba'asna. Şimdi el-ba'su yani gönderme olayı. Bakın, ba'su gönderdik diyor ayette. Gönderme Allah'ın kitabında iki çeşit olarak gelmiştir arkadaşlar. Gönderme. <verified> <pullsgew> <-ornesar> Birincisi kevni bahis, kevni olarak gönderme, kaderi olarak gönderme. İkincisi ise şer'i bahis, yani şer'i olarak, dini olarak gönderme. Birincisine şer'i olarak gönderme, ikincisine dini olarak gönderme. Kevni bahis yani kaderi bahis, kaderi olarak göndermek, kevni olarak gönderme. Ne demek? Allah'ın kevni olarak, kaderi olarak göndermek istedikleriyle alakalıdır arkadaşlar.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 bu Allah'ın dinini, şeratini, emirlerini tebliğ etme ile alakalıdır arkadaşlar. İşte aynı bu ayette olduğu gibi velakade baasna fi kulli ummetin rasulen ene abdullaha Biz her ümmete resul gönderdik. Ney? Allah'a ibadet edin, tauta'dan kaçının. Bakın gönderdik. Karga da gönderilmiş, resul de gönderilmiş. Zalim de gönderilmiş, kâfir de gönderilmiş. Ama birisi kevni gönderme, birisi ne? Şer'i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 melifinizi zikretti. Ve <gülüyor> lekad ba'asna fi kulli ummetin rasulen. Biz her ümmete bir resul gönderdik. Her ümmete yani her taifeye ne yaptık? Ee, resul gönderdik. Evet bu ikinci manası ümmetin Kur'an'da gelen. Yine ümmet Kur'an'da zikredilir. 3. mana olarak arkadaşlar el milletu millet kastedilir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 O zaman kaç mana dedik? 4. 1. Taife. 2. İmam. 3. Millet. 4. Zaman. Tamam Evet. Şimdi ayette ne diyor? Müellifin zikreti. Devam ediyoruz ayetin ayetin içeriğini açmaya. Ve lekad ba'athnâ fî kulli ummetin rasûlen eni'budullâhe veçtenibut tabut. Şimdi bu kelimeyle biz biraz dur durun arkadaşlar. Biraz duralım üzerinde bu kelimeyle. Dikkat edelim hep beraber. Şimdi biz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 İçteni bu kelimesi nereden türemiş? Aslı nedir? Cenabe, Cunup. cenabe kelimesinden yani cim, nun, be. İçteni bu diyor. İyi çıkarın o fazlalıktır. T'yi de çıkarın. Cnebe kalıyor. O bu onlar ne ifade eder zaten? Onlar çoğul ifade eder. Cenabe tamam? Cenep kelimesidir. Kökü ne arkadaşlar? Cenep. Şimdi hani nasıl biz dedik cin kelimesin köküne? Cim ve nun. Burada da cnebe. Bu da içteni bu. Bu da bir ayrı bir kelime. Tamam?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 Hatta tarafı şey demektir. Bir şeyin tarafı. Eskiden kapıcıya haddat demişler. Neden? Çünkü gireni engellediği için onu bir tarafta şeyi bir tarafta bıraktığı için. Bakın, o ayet de delildir buna. Bugün işte bu çığırtkanını yapanlar, dinler arası diyalog vesaire, bu ayet onlara reddedir. Bu ayet çok açıktır. Ve içteni bu kelimesi arkadaşlar çok güçlü, belih bir mana ifade eder.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 Aleyküm selamu aleyküm. O zaman arkadaşlar ayette geçen içteni bu kökündendir, tamam? Mı? Bunu yakalayalım. İşte bu lafzı ettikten sonra ayetin asıl manası ne olmuş oluyor? andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin, tağguttan uzak olun. Tağguttan ayrı olun, tarafınızı belirleyin, taraf olun diye bir peygamber gönderdik. O yüzden bütün müallerinin hepsi, hiçbirisi,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 Allah subhanehu ve teala ne yapmıştır arkadaşlar? Kullanmıştır. Evet müellif rahimullah ne diyor? وَلَقَدْ fi ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ ve وَاَجْتَنِبُ الْتَاغُوتُ Tağuttan iktinab edin kaçının. Tağut arkadaşlar kelimesi tuğyan kelimesinden türemiştir. Tuğyan kelimesinden türemiştir. Tuğyan ise mücavezetul haddi demektir arkadaşlar. Haddi aşmak. Bakın. Allah Hakka suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki اِنَّا لَمَّا تَغَالْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي Şüphesiz Nuh zamanında onun parantezi ben koyuyorum. Nuh zamanında kısmını. Şüphesiz Nuh zamanında su tağut olun, olduğu zaman ne yaptık? Sizi akan gemiye ne yaptık? Biz yükledik. Su tağut olduğu zaman ne yaptık? Akan gemiye. Yani su taştığı zaman haddini açtığı, normal halini aştığı zaman. Bakın Allah ona ne isim vermiş? Tagut. Tağa yani. Biz tavut diyoruz ki onun indi kökünü vermiş tağa. Su toğyan olduğu zaman, tavut olduğu zaman yani haddini aştığı zaman. Tamam? Selef'ten arkadaşlar birçokları şimdi ıslahi hakîşer imanısını indiğimizde, selef'ten birçokları bakın buraya çok dikkat edin. Selef'in tefsirini fıkhetmek çok önemlidir. Şimdi seleften birçokları tağut tarif ederken fertleriyle tarif ederler. Şimdi tağut çoktur. Birçok tağut vardır. Şeytan bir tağuttur. Allah'ın indiriciliğiyle hükmetmeyenler bunlar nedir? Bunlar bir tağuttur. Şimdi bunlar tağuttur bunların isimleri arkadaşlar. Hakkı bildiği halde onunla hükmetmeyen de tağuttur. Şeytan da nedir? Bir tağuttur. O yüzden tağuta itaat etmenin hükmü nedir? Tağuta ibadet etmenin hükmü? Küfür Kim küfür, küfür o, olmaz, şey. bahtlıları. Şimdi bir günah işleyen şeytana e, itaat İta ediyor. Etmenin. Ta, ha, itaat etmedi. Itaat etmedi. Tavuta itaat etme küfür dersen, baht şeytan tavut değil mi? Kâfır. O zaman her günahkar kafir oluyor. Diyoruz evet. itaat ettiğin şeye göre hüküm alırsın. Evet. O yüzden bazı miskinler derler işte tavuta itaat ettin kafir Yani ne evet. itaat ettin? Anlamıyor Şimdi şurayı bir yakalayalım. Bakın bazen selef.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 En kapsamlı arkadaşlar en hoş tariflerden birisi de İbnü'l Kayyim, Rahim olan yaptığı tariftir. Elamü'l Muvakkî'nin baş taraflarında. Diyor ki: "Ma tecavze bihi'l abdü haddahu min ma'budin, e min mesbu'in ev muta." Yani tabi olunan ibadet edilen veya itaat olunan noktasında haddin aşılmasıdır. Budur tâbût. Yani mesela tabi olanlara örnek verelim. Kimler tabi olur? Kahinler, tabi olur insanlar onların peşinden gider sihirbazlar, kötü alimler, batıl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 Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Bakın arkadaşlar. Ve yawma yahşuruhum cem'an. Ve o gün ki onları hep toplanmış oldukları halde haşladecektir Allah. Hep birlikte toplanmış oldukları halde haşladecektir. Summe yaqulu lil malaikati ehaula iyyakum ya ya'budun. Tercüme etmeden önce hepinize ortak bir soru. Melekler ibadet edilmiş midir, edilmemiş midir? Edilmiş. Edilmiş. Hala da ediliyor, değil mi? Yani bu bu icma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 o yüzden selef alimlerimizden bazıları tavuğu itlak ederek kullanmışlardır. Hocam son evet, itlak ederek kullanmışlardır. Mesela İmam Malik'ten ne dedik? Kuluma o bir de münđuunilla Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey demiştir tavupta. Bakın. Sonra bizim selef alimleri hangi kaydı koydu dedik? Razı olması hariç ibaresiyle zikretmişlerdir. Hatta bakın, devam ediyorum. Sonra bazıları gelip daha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 تفsil var. İtaat ettiği şeye göre hüküm kazanır. Ve asnafi kulli ummetin Biz her ümmete resul gönderdik. Allah'a vaat edin, tağuttan kaçının. O zaman resullerin gönderilmesindeki hikmet üçtür diyebiliriz Kur'an'da. Birincisi hücceti ikame etmek. Rusulen mübeşşirin ve munzirin li nasi ala Allahu Biz e, e, müjdeleyen resuller ve uyarılan resuller gönderdik. Çünkü resullerden sonra insanlara başka bir hüccet olmasın. O zaman birinci sebep neymiş Resullerin gönderilmesi? Hüccet ikamı. İkincisi rahmet. Ve me arsallâke illâ rahmeten lil âlemin. Biz seni ancak insanlara rahmet olarak gönderdik. Üçüncü sebep Allah'a ulaştıran yolu beyan etmek. Inne kele tehli ilâ sırat-ı Sen doğru yola hidayet edersin, gösterirsin. O zaman üç şeyi var. Kim tekrarlayacak? Bir, hücceti ikam etmek. İki, rahmet. Üç, Allah'a uğraştıran. Peki bu malumatı niye verdik? Bu ayetle alakalı olduğu için.